cevaplayamadığımız sorularımız vardı birkaç tane onlardan başlayalım 22 yaşında bir genç bayan bize soru sormuş hocam nişanlıyım diyor bir sene sonra düğünüm olacak kulaklarımdan yani kulaklarımın estetik görünümünden rahatsızım diyor acaba estetik operasyonuna düzeltirsek olur mu günahı var mıdır evet bismillahirrahmanirrahim Mevla'ya hamd ediyoruz. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şekilde oynamak, onun üzerine bir takım işlemler yapmak normal halde caiz değildir. Yani Cenab-ı Hak insan olarak yaratmış ama hepimizi farklı şekillerde yaratmıştır. Ancak Hilkat, normal yaratılışa e, tam uyduğu söylenemeyen bazı görüntüler var ise mesela burnun aşırı derecede çıkık olması hı hı. yahut kulakların e, biraz fazlaca açık olması gibi durumlarda e, müdahale yapılır mı yapılmaz mı meselesinde biz şuna bakıyoruz. Öncelikle sağlık noktası önemli. Yani... Cenab-ı Hak mesela bazı bölgelere uzun burun takdir etmiş. Bazı yerlerde e, kısadır burun. E, bunun yaşanılan ortamla bir bağlantısı olmalı. Yani Cenab-ı Hak e, niçin o şekliyle yaratıyor? O bulunulan, yaşanılan ortamın e, etkisi nedir? E, bunları aslında doktorlar, tabipler söyleyebilirler. E, kulaklarında normal bir yapısı vardır. Ancak e, Müdahale yanlış yapıldığı takdirde sağırlığa kadar götürebilir. Tehlikeleri de var. Hı hı. Yani bunları öncelikle düşünmek lazım. E, diyelim kulağınızdaki bir anormalliğe müdahale ettireceksiniz ama e, bu sizi sağırlığa yöneltecekse, sizi sağır yapacaksa o zaman e, bu görüntüye razı olmanız icap eder. E, benim tavsiyem zaman zaman bana yakınlarımdan sorular geliyor. Diyorlar ki işte abi, amca, dayı vesaire e, Kulağımız biraz açık, ne yapayım dediklerinde yani kapanmayı düşünmüyor musun diye soruyorum. Yani kapandığınız takdirde e, Başkaları kulağınızın, Evet, kulağınızın o şeklini kimse görmez. Yahut saçınız uzundur, üzerini Hı -hı. kapatırsınız. O şekliyle muhafaza etmeniz mümkün. Ha buna rağmen ...sizi rahatsız ediyor... ...hayatınızda bir anormallik meydana getiriyorsa... ...işin sağlık yönünü de ön plana çıkarmak kaydıyla... ...yani öncelik sağlıktır... ...bu psikolojik tedavi amacıyla yapılacağı için... ...buna caiz diyebiliriz... ...ancak çok düşünmek lazım... ...yani kulağa yapılabilecek müdahalenin sarlığa yol açtığı... ...çokça söyleniyor... O açıdan bu kardeşimiz o psikolojik rahatsızlığı yenmeye çalışsın, kulağındaki o anormalliği gidermenin gayreti içinde olsun diye tavsiye ederiz. Ama evet. her şeye rağmen bir anormallik var ve psikolojikman etkileniyorsa o zaman hı hı. kulağın normal hale getirilmesi caiz olur. Evet.